من يهده الله فلا مجلله ومن يضلل فلا هاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصلاق الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدع وكل بدعة Anlar rahat, hazir anıktaran kardeşlerim. Müslümanların başına gelen zulüm, baskı, öldürülme, ülkelerinden sürünmeleri, hallerini, haberlerini her gün duymaktayız. Bu üzücü tamaya manzaraya bakan Müslümanlar çaresizlikten dolayı ne yapacaklarını şaşırmaktalar. Kimisi şöyle demekti. Biz hak üzere olmamıza düşmanlarımız haksız olmasına rağmen bizler Rahmanın safında olmamıza düşmanlarımızın da şeytanın safında olmasına rağmen Bizler aydan ve faziletlerle davet etmemiz düşmanlarımızla da rezalete ve ifsarda davet etmesine rağmen nihelak bizlere yardım etmiyor. Neden hala baskı altındayız? Neden ülkelerimizden sürüyorumuz, çıkartılıyoruz? Neredeyse Hatlarımızı kaçıracağız. Bir beladan kurtulurken başka bir bela ile, başka bir musibetle karşı karşıya kalıyoruz. Düşmanın Afganistan'a girmesi, Keşmir'deki Müslüman kıyımı, Hindistan'daki camilerin yıkılıp yıkılması, İslam ülkelerinin başına gelen belalar ve acılar. Moskova her sekte bizleri koyunlar gibi kestiler. Sonra da Kosova'ya geçtiler. Şimdi de Avrupa ve gelecek olan yaranın neresi olduğunu, neresi olacağını bilemiyoruz. Geride kalan yetim çocuklar, dur kadınlar, genç kızlar, karınlarında mutacağımız askerlerin çocuklarını taşıyorlar.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 Ümmete isabet eden, başına gelen bu belalar, bu musibetler, bu acılar, bu elenler doğum öncesi acılarıdır. Evet, bu yavgının ve yeryüzünde güç ve kuvvetin yani temkinin doğuşudur. Şairin de dediği gibi, din Allah tarafından desteklenir ama intihar muhakkaktır. Allah'a bu Rahman'ın sünnetidir Dolayısıyla Yüce şu müjdelerine kulak verelim. Bakın Saf suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır Müşrikler istemese dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberlerini hidayetle, hak ile gönderen odur. başka soru Yüce Rabbimiz bakın ne halen şöyle söyler. Handolsun ki peygamber kullarımıza söz vermişizdir. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir. Kardeşlerim bunlar Rabbimizin bize olan vaadi. Ve bu başka soru güzel yüze Rabbimiz bakın bizlere şöyle hitap eder. Nereden şöyle buyurur. Allah sizden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi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 İn them yedibun kibah ve akibu kibah, fmahi al kafirin al bin hamruayda. Güzel abimiz bakın şöyle duyurur: Onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarım. Onlar bir tuzak kurarlar, ama ben de bir tuzak kurarım. Kafirlere mühlet var, yani onlara zaman tanı. Onları biraz kendi hallerine bırak der güzel.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 İslam ümmetine karşı hazzetmeye, ittifak etmelerine rağmen Allah'a yemin olsun ki, Allah'a hang olsun ki ihtilafa düşüp birbirlerini öldürmeleri, birbirlerini yemeleri yakındır. Bakın Yüce Ağabeyimiz şöyle buyurur. Tahsebuhum cemi'an ve kulubuhum şiddet." Sen onları gerdi tatlı sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağlıktır. Sen onları darmı toplu ve birleşik, birleşmiş tek saf halinde sanarsın. Ama darmıktır mısın? Evet Allah Resulü'da sallallahu aleyhi ve sellem bizi Rabbimizin müjdelediği gibi müjdeler. Rabbimizin bizi teselli ettiği gibi o da teselli eder.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 Sonra Allah dilediği zaman onu kaldırır. Böylece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesi ve vefat etmesidir. Ve bu şekilde nübubet biter. Sonra nübubet yoluna uygun bir hilafet meydana gelir. Buna da raşi talifelerin yaşadığı müddettir, zamandır. Ve Allah dilediği kadar aramızda kalırdır. Sonra Allah dilediğinde onu ortadan kaldırır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 Havis burada biter. Hadis-i Nahmet rivayet etmiştir. E Rahi ve Eylani sahne olduğunu söylemiştir. Bu herhangi işte bir hadisleri çoğaltmamız mümkün. Yine bunlardan bir tanesi Ur-i Mükâh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Bu ümmet eder, yüceliği, din ve yükselmeyi Zafer ve yeryüzünde Söz sahibi olmayı müjdeler. Bu ümmete yüceli, Dinle yükselmeyi, Zafer ve yeryüzünde Söz sahibi olmayı müjdeler. eder. Bu sahiptir kardeşlerim. Evet, gün gelecek Filistinlilerle birlikte Oradaki Müslümanlara Zulmedenlere karşı savaşacağız. Ama her şey vaktiyle. Bu savaş kesinlikle usul olacak. Bizimle birlikte ağaçlar ve taşlar da savaşacak. Ebu Bela'yı neden gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Müslümanlar, Yahudilerle savaşla bütçe kıyamet kopmazlar Allah Resulü. Müslümanlar onları öldürecektir. Ta ki Yahudi taşın ve ağacın arkasına saklanacaktır. Taş ve ağaç ey Müslüman!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 Biz Allah Resulü'nün yanında yazarken şöyle soruldu kendisine. Hangi şehir öncelikle fethedilecek denince devam eder soru soran Konstantiniye şehri mi yoksa Roma mı denince Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurur. Hirak şehri daha önce fethedilecek yani Konstantiniye Vadis Harkin ha ve Ahmet rivayet etmiştir. Ee, Mühendis Ali Ban rahimullah olduğunu söylemiştir. Kardeşlerim, İslam dini insan fıttatiyla uyuşan bir din. İslam dini kişinin hem dünya hem de ahiretini mutlu kılan, mutluluğunu dünya ve ahiret mutluluğunu garanti eden bir din.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 Boşanma hadiseleri ise %60'lara vurmuş. Her gün 2000'e yakın genç kıza tecavüz edilmekte Ve bunların %20'si de babaları tarafında. Bu gibi toplumlar bu gibi toplumlar acaba üstün ve galip olmaya devam edebilecekler midir? Bakın Yücel Abdu'nun şöyle buyurur. Fela ta'cel aleyhim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 Ne zaman geleceği önemli değil. Önemli olan onun geleceğidir. Yani Allah'ın yardımı, Allah'ın nusreti gelecektir kardeşlerim. Belki daha önce bu ümmet büyük fitneler ve büyük acılarla yoğrulmuş olsa bile. Bakın Yüceler Büyük şöyle buyurur. وَكَانَ حَقًا عَلَيْلَى نَصْرُ المؤminin. Müminlere yardım etmek bizim üzerimize düşerdir. Müdminlere yardım etmek bizim üzerimize düşen bir görevdir der lütfen. Kardeşlerim, tarih sayfalarını karıştırdığımız zaman önceki dönemlerde Müslümanların başına birçok belaların, birçok musibetlerin geldiğini görüyoruz. Aykân-ı tarih İbnül Esir'in tarih kitabı Herhalde bazı arkadaşların Mahavkat Kütüphanesi'nde evinde vardır. Bu belaların e, bir tanesi de Moğolların İslam ülkesini, İslam coğrafyasını istila etmesidir. İbn-i Esir bu dönemde yaşamış bir muarrihtir, bir tarihçidir. Eve gittiğimizde son ciltlere, 10. 11. ciltlere denk gelen hadisel olarak İbn-i bunu kaleme almıştır. Bir okuyun bir bakın. İbn-i çokça tereddüt ettiği, yazıp yazmamak arasında tereddüt ettiği bir durumdur. Ama der, benden başka bunu müşahede eden bir tarihçi yoktur. Dolayısıyla kaleme aldımdır. Babat 30 gün boyunca gasp edilir. İnsanların hepsini keserler. Hiçbir insan sağ bırakmazlar.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 şeyinde e, sıfatında çıkarlar. Sanki tekrar dinliyorlarmış gibi. Ama o cüsselerden yayılan veba hastalığı onları da alıp götürür. Tek bir canlı kalmaz bağdattı. Ve rüzgar bu veda e, hastalığını Şam'a kadar taşır ve Şam'da da bu sebeple birçok insan ölür. Birçok Tarih sayfalarını karıştırdığımızda Müslümanların başına birçok musibetin geldiğini görüyoruz. Hatta İbn-i Hesil olacak şöyle der Aleyhisselam'ın yaratılmasından bugüne kadardır insanoğlu böyle bir bela, böyle bir musibet görmedi desen de mübarek etmemiş olurumdur. Moğolların istilasını kastıdır. Ama ne zaman ki kendilerini hesaba çekmeye başladılar Ne zaman ki Müslümanlar Rabbilerine dönerler işte o zaman Rabbimiz acılarını gidermişlerdir. Korkularını güvene çevirmişlerdir. Zilletlerini zilletlerini izzetle tebdir etmiştir. Rabbimiz değiştirmiştir. O dönemdeki Müslümanların başına gelen dolarlar yahut daha sonraki veya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 Demek ki başımıza gelen bunlar, bu belalar, bu acılar, bu elanlar, bu ızdıraplar günahlarımız. Günahlarımız sebebi. Bir başka ayakkabımız şöyle buyurur. Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onların hallerini değiştirecek değildir. Belki birisi şöyle sorabilir. Nasıl orada gelecek İslamın olabilir? Çünkü düşman her yönden bizleri kuşatmış. Bire düşmanın bombaları var, öldürücü silahları var. O yüzden Müslümanların silahları çok sınırlı. Tabii orada unutulan bir nokta var. Müslümanlara yardım eden yüce Rabbimiz.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 Yerde gökte tespit etmek. Canlı ve cansız. Ve şunu da unutmamak gerekir. Düşman bu seviyeye ulaştıysa beşeri gücünü sarf ederek ulaşmış. Müslümanlar da İslam'ın kurallar çerçevesinde inmiyorlar diye gelişmelere kabirdirler. Bu yönde muhakkak surette çalışmaları da gerekir. Evet unutulan bir başka nokta daha var. İslam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 İman et, etmeyenlere de ki, elimizden geleni yapın. Biz de gerekeni yapmaktayız. Biz de gerekeni yapmaktayız. Bekleyin, şüphesiz biz de bekleyenlerdeniz. Göklerin ve yerin gaybı, yani sırrı, yalnız Allah'a aittir. Her iş ona göndürülür. Öyleyse ona kumluk et ve ona dolayın. Rabbin yaptıklarımızdan rafil Şimdi kardeşlerim Allah'ın yardımını elde etmeye çalışırken bazı konuların göz önüne yani gözümüzün önüne bazı konuları almamız gerekmekte. Bunların başında Rabbimizle olan durumumuzu düzeltmemiz gerekir. Bu durumların başında da tevhid gelir malumunuz. Rabbimizi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 Düşmanımızın başına getirdiğimiz bir musibet Uhud'da kendi başınıza geldiği için mi bu nasıl oluyor dediniz Müslümanlar kafirlere bir azap taktırırlar daha sonra böyle bir azap kendilerinin başına gelince böyle bir musibet kendilerinin başına gelince bu nasıl oluyor derler de ki o kendi kusurlarınızdandır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 Ne kadar da gayret, vakit ve para harcasak da bütün bunlar dinimizin üst gelmesi ve dinimizin muzaffer olması için ne kadar da sarf edersek, ne kadar da infak edersek edelim azdır. Çünkü düşman bizleri yoldan çıkarmak için, düşman bu ümmeti yok etmek için, bu ümmeti saptırmak için her türlü pis ve çirkin araçlara vesilelere itica etmekti kanallar, siteler, dergiler, gazeteler ve bunların hepsini Müslümanları galalete sürüklemek için kullanmaktadır. Eğer bizler bizler İslam olarak onların harcadığının yarısını harcasak, inanın ki bu dünyanın durumu değişir. Ama Ya Leite kavmi, Ya Alem'in Yasin suresinde geldiği gibi keşke kavmin bunu bilseydi diyor. Keşke bizler bunu bilsek bununla amil olsak.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 Kabe'nin gölgesinde hırkasının üzerine yatmış olduğu halde geldim. Allah olsun'un yanına Kabe'nin gölgesinde hırkasının üzerine yatmış olduğu halde geldim. Bizler müşriklerden eziyet görmüştük. Dedim ki dedim ki Ey Allah'ın Mesulü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 kemiklerinden ayrılıncaya kadar demir tarafta tanınırdı ve bu onu dininden döndürmezdi. Allah bu işi, yani dini mutlaka tamamlayacaktır. Hadisi bu harit etmiştir kardeşlerim. Evet, dolayısıyla bırakıp gidenleri, zayıf imanlı insanları düşmanının elinde maşı olmuş insanlara Kulak derlenmememiz gerekmekti. Ahzat suresinde Rabbimiz bakın şöyle buyurur. Ve o zaman münafıklar ile kalplerinde hastalık bulunanlar meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuşlar diyorlardı. Müminler ise düşman birliklerini gördüklerinde işte Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği bu Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu orduların gelişi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 Subhanaka Allahu al La illa